Birinci konu, Hazreti Peygamberin tebliği hususundaki çalışmasından dolayı benzi sararması ve bundan ötürü Hazreti Fatıma'nın ağlaması, Allah Resulü bir gazadan döndü, mescide girerek iki rekat namaz kıldı, seferden her geldiğinde mescide girerek iki rekat namaz kılmak hoşuna giderdi, sonra Hazreti Fatıma'nın halini sorar, sonra zevcelerine giderdi, bir ara seferden geldi, hanımlarının evlerine gitmeden önce Hazreti Fatıma'nın yanına vardı, Fatıma onu kapıda karşıladı. Onun yüzünü, bir rivayete göre ağzını, gözlerini öpüyor ve ağlıyordu. Rasulü Ekrem, niçin ağlıyorsun, diye sorunca Hazreti Fatıma, ey Allah'ın Rasulü, seni rengin solmuş ve elbiselerin çürümüş olarak görüyorum, bundan dolayı ağlıyorum, dedi